Diyanetin cemaatlerle ilgili hazırladığı raporu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dini sosyal teşekkürler, geleneksel, dini, kültürel oluşumlar ve yeni dini yönelişler isimli raporu okudum. Ancak Diyanetin hazırlayıp hazırlamadığından emin değilim. Bildiğim kadarıyla Diyanet resmi olarak bu raporu hazırladığını kabul etmedi. Yalnız raporun devlet tarafından hazırlandığı anlaşılıyor. Hangi kuruma hazırlatıldığının bir önemi yok. Rapor, hacimli bir çalışma. Haliyle tamamını değerlendirmem mümkün değil. Dikkatimi çeken bazı noktalara zikredeceğim. A. AK Parti, FETÖ ile değil, cemaat kavramıyla kavga ediyor. Kurulan bir tuzağa mı düştü, yoksa kendi iradesiyle mi cemaatlere savaş açtı, bilmiyoruz. Ancak rapor, Önümüzdeki dönemde cemaatlere yönelik bazı operasyonların habercisi. Zannımca rapor bu operasyonların psikolojik altyapısını hazırlıyor. Şu gerçeği unutmayın. Cumhuriyet kadrolarının dini ve cemaatleri ortadan kaldırmak için çıkardığı kanunlar hala yürürlükte. Şu an herhangi bir savcı istediği cemaate soruşturma açabilir, herhangi bir mahkeme istediği cemaati mahkum edebilir. Mevcut yasalara göre, Bırakın tevhidi bir çalışmayı, Kur'an okumak için toplanmak ya da zikir meclisi oluşturmak dahi suç. Kemalist, ulusalcı ve 28 Şubat artı birinin söylediği üzere, yargı altın çağını yaşıyor. Yargının altın çocukları, fırsatı buldukları anda Erdoğan'la palazlanan üfürükçü taifeyi, STK'ları ve İslami çalışma yapan cemaatleri bir gün içinde kapatabilecekler. Sırtını Allah'a dayayan muvahhidler her halükarda hizmete ve mücadeleye devam edecekler. Sırtını Erdoğan'a ve konjöktüre dayayanlar köpük gibi sininip gidecekler. B. Bildiğimiz gibi Türkiye'deki cemaatlerin akide sorunun yanında ahlaki sorunları da var. Son çeyrek asırda kavuştukları refahla beraber var olan ahlakı da kaybettiler ve zenginlikle şımarmış mutref ahlakına sahip oldular. Bu ahlaksızlığın yansımalarından biri şudur, bir kısım akılcı, mealci, sufileri, bir kısım sufiler de akılcı, mealci tayfayı devlete şikayet edip duruyor. Mahalle ortasında, ekranlarda kavgaya tutuşuyor, işin içinden çıkamayınca da çocuklar gibi babalarını devleti yardıma çağırıyorlar. Rapordan anlıyoruz ki devlet baba, mızmız akılcıları da, mızmız sufileri de defterden silmiş. Akılcıları yeterince yerli ve milli olmamakla, sufileri de yeterince diyanete uyum sağlamayıp fazla ehli sünnetçilik yapmakla suçlamış. C. Devletin yeni gözdesi Erenköy cemaati ve Bitlis Siirt yöresi medreseli tarikatlar. Gözden çıkardıkları İsmaila, Menzil ve Süleymancılar. Yakın zamanda İtö, Metö veya Seto operasyonları duyarsanız şaşırmayın. Anlaşılan o ki devlet fazla ehli sünnetçilik, İsmailağa, fazla zenginlik, kalabalık, kapalılık, menzil ve fazla muhalefet, kapalılık, Süleymancılar istemiyor. Her türlü yoruma açık olan, elde ettiği zenginliği ilgililerle paylaşan, Erdoğan'a muhalefet etmeyen, tam bir teslimiyetle teslim olmuş cemaatler istiyor. D Sisteme muhalefet eden ve muhalefetini İslami argümanlarla yapan cemaatlere zulüm hız kesmeden devam edecek. Sadece cumhurun değil, yeryüzündeki her şeyin reisi olan zatın bir türlü demokratlaştırıp gazını alamadığı cemaatlere karşı şahsi kin ve nefreti raporun ilgili bölümlerine sinmiş hissediyorsunuz. Hasmane tutumuna devam etsin bakalım. Allah'a yemin olsun ki kıyamet gününde ve Allah'ın huzurunda biz de O'nun hasımları ve davacılarıyız. Bakalım O'nun mahkemeleri mi, ahkemul hakimin olan Allah'ın mahkemeleri mi daha çetin? Bakalım O'nun bize reva gördüğü zindanlar mı, Allah'ın zulümleri karşılığında O'nun için hazırladığı cehennem hücreleri mi daha zor? Beklesin bakalım. Hiç şüphesiz biz de beklemedeyiz. E. Bizimle ilgili yazılan bölüme gelince şunu söyleyebilirim. Görüyorum ki davetimizi çok iyi anlamış ve çok net cümlelerle ifade etmişler. Yine görüyorum ki tevhid ve sünnet cemaatinin başlattığı davetin bu topraklarda maya tuttuğunu ve karşılığının olduğunu anlamışlar. Dün bize karşı farklı bir tutum içindeydiler. Oysa bugün bambaşka bir tutum içindeler. Dün bizi küçümsüyor, yok sayıyorlardı. Davet, Allah'ın lütfu ve yardımıyla yayılınca tehdit etmeye başladılar. Sonra tuzak kurdular. Daveti yok etmek için her yola başvurdular. Ama biz Adem aleyhisselamın ektiği tevhid ağacının dallarıyız. Budandıkça gürleşiyor, budandıkça uzuyor, budandıkça insanlığın sığınacağı bir gölgeye dönüşüyoruz. Şimdi inkar edemiyor, yok sayamıyorlar. Zindanla, tehditle, yasakla önüne geçemeyeceklerini de biliyorlar. Yeni tuzaklar kuruyorlar. Şeytanca ve sinsice yollara başvuruyorlar. Cemaat, program ve disiplin içinde yapılan davetin karşısına cemaatsiz, programsız ve disiplinsiz yani bireysel daveti koymaya çalışıyorlar. İlginçtir, bazı insanları davet yapmaya teşvik ediyor, imkan sunuyorlar. Sesler çoğaldıkça ihtilafın artacağını, yüzler çoğaldıkça insanların tek bir noktada toplanmayıp gücün dağılacağını hesaplıyorlar. Onların bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı var elbet. Onlar tuzak kuruyor, Allah da tuzak kuruyor. İstiyorlar ki davetçi olup da dava adamı olmayan, ağzı laf yapıp da ameli zayıf olan, davayı anlatan ama temsil edemeyenler çoğalsın. Biz bu filmi daha önce Suud'da, Suriye'de, Mısır'da, Cezayir'de izlemiştik. Allah onların tuzaklarını başlarına geçirdiği gibi, sizin tuzaklarınızı da başınıza geçirecek. Sizin ellerinizde insanlar hidayet bulacak, sonra toparlamak isteyeceksiniz ama iş işten geçmiş olacak. Gelen davetçiler gidenleri aratacak. Allah'a karşı hüsnü zannımız budur. Şimdi siz diyorsunuz ki, ''Yahu hoca ne anlatıyor?'' Siz okumaya devam edin. Anlayan anlıyor, kuduran kuduruyor. Hep size konuşacak değiliz ya, biraz da kendine akıllı sananlara konuşalım. ''Beyler!'' ''Beyler, sizin anlamadığınız şey şu, bu dava Allah'ın davası. Dinini koruyacak olan da O'dur. Bu iş bizde başlamadığı gibi bizimle de bitmez. Çocukça işler yapmak yerine biraz Kur'an okuyun, İslam tarihini okuyun. Solculara karşı kullanılsın diye devlet bütçesiyle Seyyid Kutup Rahimahullah'ın kitaplarını tercüme ettiniz. O kitaplarla yepyeni bir muvahit nesil zuhur etti. Ne tekliflerinize kanıyor, ne de tehditlerinizden korkuyorlar. Aman dikkat, yine elinize yüzünüze bulaştırmayın. Demedi demeyin, tevhid daveti bu. Ne S-400 dinler, ne S-500, ne de demir kumbe. Bir kalbe yol buldu mu veya insanın özüyle, fıtratla buluştu mu, gerisine anlatmama gerek yok. Şu an uğraşmak zorunda olduğunuz şey oluyor. Bu ayda bu kadarla iktifa ediyor, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.